1723 numaralı konu, Hazreti Ebubekir'in takva ve geçmişten ders almakla ilgili hutbesinin taberi tarafından rivayeti. Hazreti Ebubekir bir hutbesinden sonra tekrar kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi: Allah Teala amellerden ancak rızası için işlenen ameli kabul eder. binaenaleyh amellerinizle ancak Allah'ın rızasını kastediniz, hedefiniz o olsun. Biliniz ki, ihlasla Allah için yapmış olduğunuz ameller, yerine getirilmiş bir taattır, elde ettiğiniz en büyük kazançtır. Ödemek zorunda olduğunuz borcunuzu ödemektir. Geçici bir hayattan ebedi bir hayata, ihtiyaç duyduğunuz ve kullanmak için gönderdiğiniz bir azıktır. Ey Allah'ın kulları, sizden önce ölenlerden ibret alınız, sizden önce olanlar hakkında düşününüz. Onlar dün neredeydiler, bugün nerededirler, nerede o diktatörler, nerede harp sahalarında galip gelmiş diye zikredilenler, zaman onları zelil kılmıştır, onlar toprağa dönüşmüştür, onların boyunlarında yanlışlıklar takılı bulunmaktadır. Habis kadınlar habis erkekler, habis erkekler de habis kadınlar içindir. Yeryüzünü onaran krallar nerede, uzaklaştılar ve izleri unutuldu, çürüyüp yok oldular. Hiçbirinden bir haber yok, isimleri bile unutulmuştur. Sanki hiç yoklarmış, sanki dünyaya hiç gelmemiş gibiler. Bütün istek ve arzuları kesilmiş sadece günahları kalmıştır. Giderken amellerini götürdüler, fakat dünyayı başkalarına bıraktılar. Bugün biz onların yerine geçmiş bulunuyoruz. Eğer onlardan ibret alırsak, kurtuluruz. Gafil davranırsak biz de onlar gibi oluruz. Hani o parlak yüzlü olanlar, nerede gençliğine güvenenler, onların hepsi toprak oldu. Yaptıkları zevk ve sefalar da onlar için üzüntü ve hasret oldu. Nerede şehirler kurup etrafını yüksek surlarla çevirenler, çeşit çeşit acayiplikler yapanlar, hepsi gitmiş ve her şeyi kendilerinden sonra gelenlere bırakmışlar ve kendileri karanlık kabirlerde yatarken meskenleri hak ile yeksan olmuştur. Acaba hiçbir kimse onlardan bir hışırtı duyar mı, veya seslerini işitir mi, çocuklarınızdan, kardeşlerinizden bildikleriniz nerede, ecelleri sona ermiştir. Azık olarak Allah'ın huzuruna gönderdiklerinin misafiri olmuşlardır, ölümden sonraki şekavet ve saadet yurdundan birine girmek için sıralarını bekliyorlar, iyi bilin ki, Allah birdir, onun ortağı ve mahluklarından hiçbiriyle bir bağı yoktur, hiç kimseye özel bir muamele yapmaz, onun azabından, ancak ona kulluk etmek kurtarabilir, biliniz ki, siz aciz kullarsınız, Allah'ın katındaki nimetler ancak ona itaat etmekle elde edilir, Dikkat edilsin, sonunda ateş olan keyifli bir hayat hayır değildir, sonunda cennet olan sıkıntılı bir hayat da şer değildir.